13. Reşha acaba bütün efadlı benî ademi arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azam'a el kaldırıp dua eden şu şerefli nevi insan ve feridi kevni zaman ve bir hakkın fahrı kainat ne istiyor bak dinle saadet ebediye istiyor beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor, hem merayayi i mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiyye ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika leise fil imkan ebda'u mimma kan dediren şu meşhud intizamı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği Böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüzi, en ehemmiyetsiz arzuları sesleri, ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın? Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu, ey hayali arkadaşım. Şimdilik kâfidir, geri gitmeliyiz. Yoksa, yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garaib-i icraatını ve acayib bir vezâifini, yüzden birisine tamamen ihâta edip, temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak, nasıl her asır, o şems-i hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Bayezid Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte tahlik edip o muciznuma ve hidayet edaya bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. على من أنزل عليه الفركان الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد حسنات أمته على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوته الإرحاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعادة أنفاس أمته على من جاءت لدعمته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأضلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وأنفق الله لو الضبّ والضبي والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب الميراج وما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين şu aat marifetün nebî namındaki Türkçe bir risalede ve on dokuzuncu mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz delaili i Nübüvvet-i Ahmediyeyi aleyhissalatu vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakîm'in vücuh icazı icmalen zikredilmiş. Yine Lemaat namında Türkçe bir risalede ve yirmi beşinci sözde Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu icmalen beyan, ve kırk vücuh icazına işaret etmişim. O kırk vecihte, yalnız nazımda olan belagatı, işarat icaz namındaki bir tefsir-i arabide, kırk sahife içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa, şu üç kitaba müracaat edebilirsin. On dördüncü reşha Mahzen-i mu'cizat ve mu'cize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim, nübüvvet-i ile vahdaniyet-i ilahiyeyi o derece kat'î ispat ediyor ki başka bir hacet bırakmıyor biz de onun tarifine ve medare tenkid olmuş bir iki lemmay icazına işaret ederiz İşte, rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm şu kitabı kebir i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi şu sahâif-i arz ve semâda müstetir künûzu esma i ilâhiyenin keşşâfı şu suturu hadisatın altında muzmer hakaykın miftahı şu alemi şehadet perdesi arkasındaki alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniyye ve hitabat-ı ezeliye'nin hazinesi şu alemi maneviyye-i islamiyye'nin güneşi temeli hendesesi âlemi uhreviye'nin haritası zat ve sıfat ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi Tefsiri vazıhi, natıkı, natkı, tercümanı saatığı, şu alemi insaniyetin mürebbisi, hikmet hakikisi, mürşit ve hadisi, hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emr ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi, beşerin bütün hacat maneviyyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddıkînin asfiyâ ve muhakkıkînin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lemay-i icaza bak ki Kur'an hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. Belki elzem ve ebladır, Ehli kusurun zannı gibi değil. Zira zikrin şehni tekrar ile tenvirdir. Duanın şehni terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şehni tekrar ile tekitttir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumağa muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasılı Kur'aniye, ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure, bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için, tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi, manevi hacat dayı muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat, Bismillah gibi ve hakeza. keza demek tekrar ayet tekrür ihtiyaçtan ileri gelmiş o ihtiyaca işaret ederek ve uyandırıp teşvik etmek hem ihtiyaki ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir bir mübinin esasatıdır ve şu alemi İslamiyetin temelleridir ve hayatı istimaiyeyi beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakatın mukerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır, tekih için terdat lazımdır, teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesail lazime ve hakaiki dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lemayi icazdır. Ehli ilhadın tevehüm ettikleri gibi medarı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen acaba neden Kur'anı hakim? Felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor. Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı okşayacak, hissi âme-i de etmeyecek, fikri âvamı taciz edip yormayacak bir sureti basitani zahirane de söylüyor. Cevaben deriz ki: Felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki Kur'an Hakim şu kâinattan bahsediyor, ta zat ve sıfat ve esmâ ilahiyeyi bildirsin. Yani bu Kitabı kâinatın meânişini anlattırıp, ta halikını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehli hitap ediyor. Öyle ise madem ki Kur'an-ı Hakîm mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor. Delil zahir olmak, nazarı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşit bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşat ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmâl etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mağlatalara düşürmemek için, zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri, lüzumsuz, belki zararlı bir surette tâhir etmemektir. Mesela güneşe der, döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği. Ve nizamın merkezi olduğundan intizam ve nizam ise saniin i marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der. Washem süteciri güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz gece gündüzün devranındaki muntazam tasarrufatı kudreti ihtarı ile azamet isaniği ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der, وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا. Şu sirac tabiriyle, alemi bir kasır suretinde, içinde olan eşya ise, insana ve zîhayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi, musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile, Rahmet ve ihsanı halikı ifham eder. Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak, diyor ki Güneş bir kitleyi, azimeyi, maya'yı nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhish bir dehşetten, müdhiş bir hayretten başka ruha bir kemal ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen, batınen kof, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun Şahşayı Suri'sine aldanıp, Kur'an'ın gayet muciznuma beyanına karşı hürmetsizlik etme. İhtar. Arabi Risaletün Nur'da 14. Reshanın altı katresi var. Bahusus 4. Katrenin altı nüktesi var. Kur'an-ı Hakîm'in kırk kadar enva icazından on beşini beyan eder. Ona iktifaen burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et, bir hazine-i mucizat bulursun. Allahümme mecalil Kur'ane şifaaen lena min kulli da'in ve munisen lena fi hayatina ve ba'de mematina ve fi dünya karinen ve fi kabri munisen ve fi al-kıyameti ve al nura ومِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمين اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ الْحَكِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمين الْبَاكِي هُوَ الْبَاكِي سعيد